Yüz Eser Halide Edip adı var Sinekli Bakkal Dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır, sinekli bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı, köhne çatılar, karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa, sokak üstü kemerli bir karanlık geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Sürülü kafeslerin arkasında koca karıbaşları dizili. Arada dikişlerini bırakır, pencereden bağıra bağıra dedikodu yaparlar. Sokakta ayağa takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Burası dünyanın herhangi bir yerindeki fukara mahallesinden çok farklı değildir. Bir geçitten ziyade toplantı yeri. Mahalleli orada muhabbet eder, konuşur, kavga eder, eğlenir. ...hayatın orada geçmeyecek bir safhası yok gibidir. İhtiyarlar vaktiyle çeşme başında doğuran kadın bile olduğunu gülerek rivayet ederler. Eğer bir yabancı durur, su dolduran kadınlarla ahbaplık ederse... ...bir kralı parmak ona mutlak iki yer gösterir. Biri Mustafa Efendi'nin İstanbul Bakkaliyesi... ...öteki arka pencereleri çeşmenin üstüne açılan imamın evi. Birincisi, sokağın ortasındaki evlerden birinin altına kara bir kovuk gibi gömülen dükkan... Öteki sokağın biricik üç katlı binası. Gerçi kapısı öteki sokağa açılır. Fakat küçük sinekli bakkal onu benimsemek ister. Çünkü zengin, fakir bütün civar halkı ölüm, doğum, nikah gibi hayati meselelerde o eve gelmek mecburiyetindedir. Mustafa Efendi herhangi bir meddahın tarif ettiği hassiz tiryaki bir mahalle bakkalı, imam... E şöyle bakılsa bir mahalle imamına benzer. Fakat hakikatte o kendinden başka kimseye benzemez. Merhaba sevgili dinleyenler, Sinekli Bakkal adlı romanın giriş kısmından bir bölüm dinledik. Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar'ın en tanınmış eseri. Romanda... İkinci Abdülhamit dönemi anlatılmaktadır. Ama sadece bir dönemin anlatıldığı bir roman değildir. Rabia'nın hayat hikayesi daha ön plandadır. Romanın ilk bölümünde. İstersen öncelikle Halde Edip Adıvar'ı tanıyalım. Sonra Rabia'nın hikayesine kulak verelim. Memnuniyetle. <gülüyor> Ali Edip adı var İstanbul'da doğar. Kimi kaynaklara göre doğum yılı 1884'tür. İngiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okutur. Orada Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan Fransız edebiyatı dersleri alır ve doğunun mistik edebiyatını dinler. Sonradan evlendiği Salih Zeki'den matematik dersleri de alır. Koleji 1901'de bitirir, 1908'de gazetelere yazmaya başladığı kadın haklarıyla ilgili yazılardan ötürü tepki alır. 1909'dan sonra eğitim alanında görev alarak öğretmenlik ve müfettişlik yapar. Balkan Savaşı yıllarında hastanelerde çalışır. Gerek bu çalışmaları, gerekse müfettişliği sırasında İstanbul semtlerini dolaşması ona çeşitli kesimlerden insanları tanıma fırsatı verir. Halide Edip Adıvar'ın 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda İzmir'in işgalini protesto mitinginde yaptığı etkili konuşma çok ünlüdür. 1920'de Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na katılır. Kendisine önce onbaşı sonra da üst çavuş rütbesi verilir. 1917'de evlenmiş olduğu ikinci kocası Adnan Adıvar'la birlikte Türkiye'den ayrılır. 1939'a kadar dış ülkelerde yaşar. 1939'da İstanbul'a dönen adı var 1964'te hayata gözlerini kapar. Adıvar'ın Seviye Talip, Handan ve Son Eseri gibi ilk romanları aşk öykülerini anlatan yapıtlardır. Yazar, yakıp yıkan bir sevgiyi dile getirmek istediği için kişilerin iç dünyasına yönelir ve bu sevginin zamanla bir tutkuya dönüşmesini sergiler. Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye romanlarında Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da tanık olduğu olayları, direnişleri, kahramanlıkları, ihanetleri anlatır. Bu romanlarında kendi gözlemlerinden yararlandığı için daha gerçekçi bir anlatımı vardır. Fakat onun Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından biri, belki de birincisi, Sinekli Bakkal adlı eseridir. Sinekli Bakkal ilk defa İngilizce olarak Soytarı ve Kızı adıyla Londra'da yayınlanır. 1935'te yayınlanan eser, 1942 yılında ödül kazanır. Günümüzde çeşitli dillere çevrilen roman, Senaryolaştırılarak filme de çekilir. İlk romanlarının olay örgüsü bir iki kişi arasındaki bireysel ilişkilere bağlı olarak gelişirken, ikinci Abdülhamit dönemindeki Türk toplumunun panoramik bir tablosunu sergileyen Sinekli Bakkal'ın olay örgüsü siyasal, düssel, toplumsal sorunlarla örülmüş olarak gelişir. Romanın okuru en çok çeken yönü de Fakir Kenar Mahallesi, Zengin Konakları ve Saray çevresiyle ikinci Abdülhamit zamanının İstanbul'unu anlatmasıdır. Yahya kadın içeri girince Sabia'nın biraz evvel o kadar meşgul olduğu İmamın torununu hemen unutuvermişti. O erken harbiyesinden rapor bekleyen kumandan gibi her akşam kahya kadının getireceği malumata dayanarak konağa idare ederdi. Kahya kadına o akşam Rabia'nın anlayamadığı bir takım sualler soruyordu. Bıyıklı ne alemde? Gene o iki küçük beyle haremde piyano odasındalar. Kahve üstüne kahve ısmarlanıyor. Dinledin mi? Nasıl dinlemem? Kulağımı yarım saat kapıya yapıştırdım. Boynum tutuldu. Fakat bir şey anladımsa arab olayım. Kadın mı konuşuyorlar? Yok, politika olacak. Sinekli Bakkal Sokağı, Aksaray civarında dar bir sokaktır. 16 Aralık 1999 tarihli bir gazete haberinde belirtildiğine göre, Aksaray'dan Haseki Hastanesi'ne doğru dönünce ikiye ayrılan yolun solunda sağdaki son sokak. Bugün görünüş olarak çok değişmekle birlikte adı Sinekli Bahçe Sokağıymış. Sinekli Bakkal, bakkalıyla, kahvesiyle, ahşap evleriyle, çeşmesiyle tam anlamıyla halka ait bir muhittir. İstanbul'un bu mekanı halkı ve halk kültürünü temsil etmektedir. Boğaziçi, Bebek, Beyoğlu, Çamlıca, Haliç, Galata Köprüsü ise gezinti yerleri, konaklarıyla yeni ve zengin İstanbul'u temsil ediyor. Ayrıca mekanda doğu batı eski yeni meselesiyle karşılaşıyoruz. Rabia'nın mekandaki güzellik anlayışı genişlik, ışık, açıklık, sadelikle anlatılırken Osman'ınki ise daha karışık, daha zıt unsurların birleşmesiyle oluşan bir güzellik anlayışıdır. Ee, i̇stersen dinleyicilerimizi fazla meraklandırmadan romanı kısaca özetleyelim. Sinekli Bakkal buluntuğu semtin adını almış olan dar bir sokaktır. Bir geçitten çok bir toplantı yeri gibidir. Bu sokakta oturanlardan biri Mahalle imamıdır. Onun kızı Emine ise babasının istememesine rağmen kız Tevfik denilen bir halk sanatçısıyla evlenir. Tevfik orta oyunu Karagöz gibi şeylerle vakit geçirir. Ayrıca Emine ile birlikte sokaktaki İstanbul Bakkaliyesini işletmektedir. Bir süre sonra Tevfik ile Emine anlaşamazlar, ve ayrılırlar. Tevfik, yaptığı şaklabanlıklar yüzünden sürgür. Ancak Emine hamiledir. İnadını ve iradesini annesinden, yeteneklerini ise babasından alan Rabia isimli bir kızları dünyaya gelir. Rabia, imam olan dedesinden hafızlık eğitimi alır. Mahallenin bir de kibar konağı vardır, Selim Paşa Konağı. Bu konak başlı başına bir alemdir. Selim Paşa'nın hanımı dünyanın tadına varmış, yaşandıkça ölüm korkularına kapılmış ve teselliyi nerede bulacağını şaşırmış bir kadındır. Türkülerini, oyun havalarını sevdiği kadar en ağır dini musikiyi de seven bu ihtiyar kadın Rabia'nın sesi ve üslubuyla kendinden geçti. Onun Emine'nin kızı olduğunu anlayınca biraz hayret etti. Birdenbire ihtiyar kadın küçük kızın halinde oyundan neşeden mahrum bir zavallı sezdi. Ve bu hal içine dokunduğu derhal kararını verdi. Akşam sofrada Selim Paşa'ya... Bugün Valide Camii'nde imamın torununu dinledim. Otuz senedir böyle mukabele işitmemiştim. İmama haber yolla. Akşamları kız gelsin. Bana bir şeyler okusun. Sakın o solucan anası peşine takılmasın. Selim Paşa ise hem padişahın dostlarından hem de zaptiyen asırdır. Oğlu Hilmi ise babasının aksine jön Türklerle ilgisi olan bir ihtilacıdır. Büyüklük peşinde bir hayal adamı. Konağa giren çıkan pek çoktur. Peregrini adında bir İtalyan piyanistle, mevlevi olan Vehbi dede bunların başlıcaları arasındadır. Rabia, Mevlid ve Kur'an okumaktaki şöhretiyle sık sık Selim Paşa konağına gider. Peregrini'yi de orada tanır. Vehbi dededen musiki dersleri alır. Rabia biraz büyüdüğünde hiç görmediği babası Tevfik sürgünden dönmüştür. Şu pencerede acaba neden bu akşam aydınlık var? Rabia uşağın işaret ettiği pencereye başını kaldırdı. Kalbi birdenbire çarpmaya başladı. Aydınlık pencere senelerden beri kapalı duran bakkal dükkanının üstünde. Babasının evinin penceresi. Şevket Ağa'nın elini yakaladı, çekti. Orada kim var acaba? Ee, belki hırsız girmiştir. Ee, hadi gidelim bakalım. Olmaz. Çocuğun telaşı ağanın biraz içine dokundu. Paşaya on beş senedir hizmet eden bu adam, sinekli bakkalın iç işlerini ezbere bilirdi. Uzaktan saati vuran bekçi sopasını işitince ikisi de kulak kabarttılar, beklediler. Bekçi Ramazan Ağa kaldırımları döve döve yaklaştı. Merhaba Şevket Ağa. Merhaba Ramazan Ağa. Şu penceredeki ışığı gördün mü? Tefi'nin evi değil mi? Döneli bir hafta oluyor. Ramazana galiba dükkanı açacak. Bekçi çekildi gitti. Fakat çocuğun gözleri pencereye takılmış kalmıştı. Kalbi kökünden taşan bir delilikle gümbür gümbür atıyor. Elleri göğsünün üstünde kalbini bastırıyordu. Hadi artık gidelim Rabia Hanım. <Gülüyor> Rabia, annesiyle babası arasında tercih yapmak zorunda kalır ve babası tevfii seçer. Bunun üzerine Emine, Rabia'ya çok kızar ve her namazdan sonra kızına beddua etmeye başlar. Rabia, babasına bakkalda ve karagöz oyunlarında yardım eder, mahallenin cücesi olan Rakım amcasıyla beraber güzel vakit geçirir. Tevfik, Kadın kılığına girip Selim Paşa'nın oğlu Hilmi için Fransa'dan gelen yabancı evrağı Fransız postanesine gidip alması esnasında yakalanır. <Gülüyor> Selim Paşa yardımcısı Rana Bey'e sorar. Kız tevfik değil mi? Ta kendisi. Fakat siz nereden haber aldınız? Küçük sokakta bakkaldır. Çocukluğundan beri tanırım. Kadın kıyafetini giymek hastalığıdır. Şimdi kızına takılıyordum. Kız elimde büyüdü ben tahsil ettirdim. Herifin bir merakı daha vardır. Dahiliye nazarının taklidini yapar. <gülüyor> Bu son merak paşanın tasvip ettiği meraklardan olacak ki güldü. Muavini gülmedi. Mesele çok daha ciddi paşam. Perifi kadın kıyafetiyle Fransız postanesinden çıkarken yakaladık. Üstünde koca bir paket sakıncalı evrak. Tevfik, zaptiye dairesinde göz patlatan muzaffer adındaki zorbanın sıkı işkenceleriyle sorguya çekilir. Fakat Hilmi'nin adını vermediği için sürgüne yollanır. İş anlaşıldığı için paşanın oğlu Hilmi de Selim Paşa'nın emriyle sürgüne Şam'a sürülür. Tevfik yokken Rabia, Rakım amcanın yardımıyla dükkanı idare eder. Vehbi dede ile Peregrini de kendisine arkadaşlık ederler. Ama babası sürgüne yollandıktan sonra, bir daha Selim Paşa konağına ayak basmaz. <Gülüyor> Rabia, Ramazanlarda camileri gezer, mukabele okur, ara sıra mevlitlere çağrılır. Peregrini, Rabia'nın okuduğu mevlide karakterine, olgunluğuna hayrandır. Sonunda duygularını Vehbi Dede'ye açar. Rabia'yı kızı gibi seven Vehbi Dede'nin de uygun bulması üzerine, Rabia ile evlenmek için dinini değiştirir, Osman adını alır. İmam da Emine de öldüğünden, Osman'la Rabia evi onarırlar ve oraya yerleşirler. Rabia bir çocuk beklemektedir. Gebeliği çok sıkıntılı geçer. Beni iyi dinle Rabia. Doktorlar çocuğu almak için... ...bir sezaryen ameliyatına ihtiyaç olduğunu söylediler. O da ne demek oluyor? Gözlerini niye öyle kısıyorsun Rabia? Bu o demek ki... ...yani bizim çocuk dünyaya... ...yanlış kapıdan girmek istiyor. Karnını yarıp çocuğu almak lazım. Halbuki şimdi... Düşürürsem karnımı yarmak lazım değil. Bir karın yarma ameliyatı... ...tehlikeli bir şey mi? Ameliyattan kurtulan kadınlar var. Fakat tehlike de var. Saçı bitmeden... Gözü açılmadan, gün görmeden yavrumu öldürmeyeceğim. Düşürmeyeceğim. Ve ve bin defa karnımı yarsalar ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kırmızı kiremitler bembeyazdı. Kar lapa, lapa iniyor. Camlara yumuşak birer kanat gibi yapışıp kalıyor. Osman'ın sobası gürül gürül yanıyor. Doktorlar kahvaltı ediyor. Osman koltuktan onları seyrediyor. Oğlunuz Musiki Şinas olacak. Annesi kloroform altında. O bir düzüne şarkı söyledi. Müzikalli ameliyat. <gülüyor> Bunu Doktor Salim söylüyordu. Fakat Osman o müzikalli ameliyatın her anını biliyordu. Kapının dışında durmuş dinlemişti. Rabia ne garip sesler çıkarmıştı. Bunların bazıları musiki olabilirdi. Mevlid'in doğum parçası, mukabelelerinden yerler ve hepsinin arasında o iki buçuk ham, haşin ses. Define getiren perinin türküsü. Rabia'nın yaşayacağını emin misiniz? Doktor Kasım'ın kuru sesi cevap verdi. Acaba Rabia yaşayacak mı? Çocuğu sağlıklı bir şekilde doğabilecek mi? Tevfik sürgünden dönebilecek mi? İşte bütün bu soruların yanıtını bulmak için Sinekli bakkalığı okumanız gerekecek. Sevgili dinleyicilerimiz bu romanla birlikte Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele dönemini anlattığı Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye adlı romanlarını da okumalarını öneririz. Hoşçakalın.